İzel Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhaba Günaydın, merhaba herkese Günaydın İzel Bey, hoş geldiniz hoş efendim Hoş bulduk, hoş bulduk karikatürlerimizde neler ele alınıyor? Yanıyoruz, yanıyoruz. Bu hafta karikatürlerimiz alev alev. Evet, öyle görünüyor. Kıp Kıpkırmızı. kırmızı, Kırmızılar, sarılar, turuncular girmiş araya. Ee, i̇lk karikatürümüz Can Baytak, e, Habertürk sitesinde yayınlanan bir karikatür. Ee, şimdi e, belli bir yaşın üzerindeki resim merakları belki hatırlayacaklardır. Özellikle yanılmıyorsam TV2'de e, bir e, Resim programı vardı. Bob Ross isimli bir e, ressam, Amerikalı bir ressam. Şöyle kıvırcık, e, kocaman saçları olan, e, turuncu e, saçları olan sakallı da e, kameranın karşısına geçiyor ve farklı fırçalar kullanarak Yarım saat içinde, belki yarım saat kırk dakika içinde bir tablo yapıyordu, bir resim, manzara resmi. Fakat bu manzara resmi hakikaten ben de ilgiyle takip ederdim. Böyle fırça tekniği çok enteresandı. Ağaç. E, çoğunluk ağaçtı. Ben de şimdi e, sen söyleyince hatırlıyorum. Evet. Bol yani. ağaçlı böyle manzara resimleri. insanlarda da e, ailecek bu programı izlerlerdi. O zaman o kadar kanal yoktu herhalde. Bilmiyorum. Hala bu program devam ediyor mu? Bob Ross ne oldu bilmiyorum ama Can Baytak da, karikatürist Can Baytak bu programı izlemiş olmalı ki. Evet. Ben e, sadece e, evlendirme programlarını izliyorum. Ben de. Saat kaçta? Her saat var. <gülüyor> ha yok. Açık e, hastalığı da yapacağız yakında. Aa, harika. Açık Katılabilir bak. miyim? Bah, bilmiyorum. Evlenmek istiyorum. Evlenmek <gülüyor> istiyorsunuz. Evet. Tekrar. <gülüyor> İyi ki. Neyse. Bu bir, bir şakaydı. Evet evet. Şaka tabii. Şaka. Karıcığım dinliyorsun değil mi? <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Anne sen de. <gülüyor> ben de onu diyecektim tamamen. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi Can Baytak Bobros'u çizmiş. Boyaları ve fırçalarıyla tuvalenin önünde manzara resmi yapıyor. Yine fakat yaptığı resimdeki ağaçlar alev iç, alevler içinde. Evet. Yanıyor. O sanatçının her zaman kullandığı yeşilin değişik tonlarından bu kez eser yok. Tuvali sanki böyle biraz önce dedim ya kırmızı, turuncu, sarı renkli alevler kaplamış hep. Bobros da Kızgın bir ifadeyle tuvale bakarak söyleniyor. E ne diyor işte belki de şurada cayır cayır, cayır yanan çamların arasında mutlu mesut boş boş yatan bir yangın söndürme uçağı vardır. Cayır Bolsonaro. <gülüyor> Onun adı değişti. Cayır cayır Bolsonaro. <gülüyor> ...Bolsoner'on... <Gülüyor> ...Bolsoner'on... Evet. Evet. Ee, ...Şimdi Bob Ross'un yanan çamların arasında... ...aradığı o yangın söndürme uçağını... ...bir başka karikatürcü... E, e, ...çok önemli bir karikatürcümüz o da... ...M.K. Perker imzasıyla... E, ...dikende çiziyor... ...Kutlukan Perker... E, ...o buldu uçağı... ...daha doğrusu... ...Uçmaz denilen o uçağı uçurmayı başardı... ...şimdi... Ee, Perker'in karikatüründe tıpkı Cam Baytak'ın karikatüründeki gibi orman cayır cayır yanıyor. Ve bu yangını seyreden bir e, itfaiyeciyle bir sivil görevli görüyoruz e, sol tarafta. Havada ise gerçek bir yangın söndürme uçağı var. Uçuyor. Hmm. Ee, yani Perker'e göre karikatürist Perker'e göre M.K. Perker'e göre uçaklar uçuyor. Bir kere. Evet. Şu farklı ki ...yangın söndürme uçağı... ...yanan ağaçların üzerine su dökmüyor... ...ama arkasından o... ...reklam afişleri vardır ya... Pankart. ...pankartı, evet onu dalgalandırıyor... ...ve afişte de... ...çok insancıl, son derece insancıl... ...bir mesaj var, geçmiş olsun... <gülüyor> ...hayvanlara filan değil mi? Tabi herkese, herkese... Herkes, ...sivil görevli itfaiyeciye de... ...şöyle bir açıklamada bulunuyor... ...e bari bir işe yarasınlar... ...bu çocuklar... Evet trajikomik. Hepsi trajikomik. Evet hepsi trajikomik. Bu hafta hatta komik de yok diye bir, bir tane var bir tane var evet gelecek. Şimdi e, maalesef e, orman yangını karikatürlerimiz bunda sınırlı değil bu ikisiyle. Amazon ormanları onlar da alevler içinde sıkça söz ediliyor. İşte dünya e, karikatürcüleri de hafta boyunca geçtiğimiz hafta boyunca hep Amazon çizdiler. ...yangın çizdiler maalesef... Ee, ...karikatürü en çok çizilen... Siyasetçi ise, ...bilin bakalım kim? Donald Trump. Hayır. Kim? Brezilya. Cair Cair... ...Cair, Cair Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro. Cair, Bolsonaro. Elinde... ...Liri ya da bazıları... ...kemanla çizmişler. O da bir tartışma... mevzusu. Lir mi vardı keman mı vardı... ...Neron'un elinde Roma yanarken... Bilmiyorum. Ee, bazıları da elektrikli testereyle çizmiş. O da çok evet, enteresan. Çok laka, lakabı hoş. da o zaten. Evet. Yüzbaşı elektrikli testere elektrikli deniyor. Testere Kendisi lakabı yüzbaşıyken... ...bütün o elektrikli testereyle... ...girdi attı bütün dünyayı. İyi. Lakabının hakkını da... ...yerine getiriyordu o. Evet, yani evet. şey edilemez. Hakkını vermek lazım. Ee, i̇şte... E, Karikatürcümüz bu defa Brian Atcock, e, o Independent'te, Guardian'da falan e, karikatürleri çıkıyor. E, bu defa e, Bolsonaro'nun eline verici, vermektense o kemanı, o Nero'nun kemanını e, Trump'ın eline tutuşturmuş. E, ve karikatürde alevler içinde sol tarafta Güney Amerika kıtasını görüyoruz. Alevler yanıyor yani işte Amazonlar yanıyor. Atlantik Okyanusun diğer tarafında ise Roma İmparatoru Nero'nun kıyafetleri içerisinde böyle o beyaz ne denir ona harmani evet gibi. harmani neyse kafasında Tola. da kafasında da o defne yaprakları tacı var evet. böyle e, tipik e, keman çalan bir e, Trump görüyoruz kimlere çalıyor kemanı? E, onlar da tanıdık simalar, diğer e, G7 e, üyesi memle ülkelerin liderleri yani İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya, başkan, başbakanları hepsi huşu içerisinde Trump'ın kemanından çıkan notaları dinliyorlar, gözleri kapalı. E, ve yanan ormanları da görmüyorlar. E, demin bu saydığım ülke liderleri... Aslında Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki tatil kenti bir işte düzenlenen o G7 zirvesinde bir araya geldiler. Herhalde söz ettiniz. Ben evet, evet. dinleyemedim sabah ama. Ee, Günlemlerinde Amazon ormanlarındaki yangın var mıydı? Konuşabildiler mi? <gülüyor> Birazcık konuşmuşlar evet. Hır ee, Yine mi? Evet. <gülüyor> Şimdi Fransız karikatürcü Kambon ee, bu liderleri Fransa'nın bu turistik tatil kentinde o ağustos sıcağında deniz kıyısında ki o kadar da sıcak değil biliyor musunuz deniz kıyıları. Yani 27 28 gidiyor. Paris yanıyor ama 33. Şey Londra dün dün maçı seyrettim Tottenham Newcastle için. su balası veriyorlar. <gülüyor> Londra 33 derece. Evet, evet e, şimdi burada e, kanbon e, plaj voley, voleybolu bir yeriste plaj voleybolu oynarken çizmiş liderlere iki takıma e, ayrılmışlar Trump e, Boris Johnson ve e, nedense Japonya başbakanı Shinzo Abe de o takımda üçü bir e, takımda karşılarında ise Merkel Macron Kanada başbakanı Justin e, Trudeau ve e, İtalya başbakanı ...yeni istifa eden galiba, değil mi? Evet. E, Guiseppe Conte'den... Conte. ...Oluşan, Conte'den oluşan... ...bir ikinci takım var. Dördü üç oynayacaklar... E, ...çünkü Trump herhalde kendisini... ...iki kişi olarak görüyordur. E, <gülüyor> bir türlü o maç başlayamıyor ama... Ha, ...maçı meraklı gözlerle izleyen... ...iki de seyirci var kenarda. E, Vladimir Putin, Putin ile... ...Çin devlet başkanı... Xi <gülüyor> Jinping. Jinping. Evet. Putin, Peki tekrar... pardon ben bir şey söyleyeceğim bu e, Shinzo Abe olduğunu nereden anladın arkası dönük bir figür var e, poposunda şey e, mayosundan <gülüyor> bir kırmızı nokta var o Japon bayrağı diye beyaz mayosun ya öyle şey yapılır mı yani şimdi çok ayrıntılara girmeyelim <gülüyor> vaktimiz de sınırlı <gülüyor> yoksa başka ayrıntılar Doğru. da var. Doğru. <gülüyor> Ee, aslında bir, bir, bir detay daha atlanmış bu karikatürde ama bilemezdi sürpriz oldu çünkü o e, Ruhani'nin dışişleri bakanı e, ani sürpriz bir e, Cevat Şerif geldi. Evet, evet. Cevat e, sürpriz bir ziyaret yaptı o da maça Ve, girebilirdi Ge yani tarafta yerindeydi geldiğinde <gülüyor> evet ee, şeyin maçın başlamama nedeni ise Trump tabi Trump topa sıkı sıkıya sarılmış kimseye vermek istemiyor tam bir öyle bir şımarık e, çocuk edasında yani bana ne bana ne gibi falan e, benim topum diyor top benim <gülüyor> Top benim diyor. Evet. Top da dünya mı acaba? Evet, top dünya. Top dünya. Dünya haritası. Yani dünya baloncuğu, o ne diyor, glob böyle. Top dünya tabii oynatmayacak. Oynatmamaya niyetli. Zaten Merkel de sıkılmış, oturmuş yani öyle bekliyor. <gülüyor> Trump'ın sıkılmasını bekliyordu. Yok ya, o topu karşılamak üzere. Ha öyle mi? Ama vermiyor ki topu. Vermiyor. Top benim diyor. <gülüyor> Alıp gidecek. <gülüyor> Evet, e, şimdi tabii G7'yi, Trump'ı yangınları bir yana bırakacak olursak, e, geçtiğimiz hafta, hafta sonu hatta e, bir kadına şiddet olayıyla sarsıldık yeniden maalesef. E, eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen e, Emine Bulut'un cep telefonuyla çekilen görüntüsü bir anda sosyal ağlarda paylaşılınca herkes şok oldu. Ben bu konuyla bitirmek istiyorum bu hafta. Hayati Boyacıoğlu yine bu korkunç olaydan bir kara mizah karikatürü çıkarmayı başardı. Çok basit ve yalın bir karikatür bu. Bir kadınla bıyıklı bir erkeği yan yana bir bankta oturduklarını görüyoruz. Erkeğin sodeli kadının sol omuzunda. ...kadını böyle kavramış, yani bu duruş şeklinden kadının bu erkeğe ait olduğunu anlıyoruz bir şekilde. Evet, evet, sahipleniyor. Evet, bakışları da oldukça sert adamın. Kadın ise daha böyle bir mahçup, mahcubiyet içinde biraz da ürkekçe bakıyor. Muhtemelen oturdukları bankta da piknik yapacaklar birazdan herhalde. Çünkü kadın sol eliyle bir kaşık, sağ eliyle de bir çatal tutuyor. <gülüyor> Ee, ucuz sivri keskin bıçak ise erkeğin e, boşta kalan elinde. Herhalde o kadının Sahne. ülkek bakışları aslında evet bakışlar erkeğe değil bıçağa yönelmiş bu kadın. Ee, Hayati boyacı olan karikatürü böyle noktayı bir karikatür bir kadın karikatürçü koysun istedim. Aslı Alpar. Ee, şiddet kören kadınların Çığlığını canlandırmış Adeta çiziminde Aslı'nın karikatüründeki genç kadın Tane tane konuşuyor anlayana tabi Kadın gibi ölmek değil Yaşamak istiyorum i̇şte Sözün bittiği yerde burası galiba değil mi Aynen öyle Evet bu hafta benden bu kadar Hangisini koyacağız Hangisini koyalım oylama yapalım Oylama Bobroz koyalım Hacı TRT 2'de de programı yayınlanmaya devam ediyormuş. Dinleyicilerimiz hatırlat. Kimin? Öyle mi? Bobros'un. Bobros değil miydi? Hı. Hmm. Bob Yaşla, yaşlanmıştır. Bobros. Ama Bob eski Bob programlardır muhtemelen. He. Onu mu koyalım? Bobros mu? Bobros Bob koyalım ya. Bence Bobros. Siz bilirsiniz. Yani oylama yapalım. Bob Ross'tan Oyla. yani. Ee, Peki, ben oyun Bobros'tan yani. sizin oyununuz. Belki. Ben de. Aa, işte Oydum. gene kazandım. <gülüyor> Geçen hafta da kazanmıştım. Peki yani ee, şey yazabilir miyim? Ee, muhalefet, şehrini. muhalefet şehrini koyabilir miyim? <gülüyor> Tabii. İkiye bir yani. demokrasi Aa, böyle bir şey. karikatürüm yok bu hafta ya. Tamam olabilir. Olursun. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri.